Yel mi mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Don Quixote'da birçok yazara hitap etmiş ve esin kaynağı olmuş öykülerden biri de tutsağın hikayesidir. Melville'de, Pushkin'de ve Orhan Pamuk'ta bu öykünün yansımalarına rastlarız. Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi bir yandan ölümcül bir fikri sabit haline gelmesi ve uğruna sayısız insan telef edilmesiyle Melville'in Beyaz Balinasını çağrıştırırken, bir yandan da Hoca ile Venedikli'nin ilişkisinde Don Quixote'da Tutsağ'ın öyküsüne gönderme yapar. Orhan Beyaz Kalesi'nde Müslümanlara esir düşen Venedikli, rastladığı bir İspanyoldan şöyle söz eder. Yalnızca bir tanesi ilgimi çekti. Kolu kopmuştu bunun ama umutluydu. Aynı serüvenlerin atalarından birinin de başından geçtiğini, sonra kurtulup kopmayan koluyla bir şövalye romanı yazdığını, kendisinin de aynı şeyi yapmak için kurtulacağına inandığını söylüyordu. Sonraları Yaşamak için hikayeler uydurduğum yıllarda, hikayeler uydurmak için yaşamayı düşleyen bu adamı hatırladım. Sözü edilen ata elbette Servantes'tir. Ondan Don Kişot'taki tutsağın öyküsünde de şöyle söz edildiğini okuruz. İnebahtı Savaşı'nda Türklere esir düşüp kurtulan tutsak, başından geçenleri anlatırken der ki, Bize işkence eden zalim Türk'ün şerrinden kurtulabilen tek kişi Saavedra adlı bir İspanyol askeriydi. Bu adam hürriyetine kavuşabilmek için o insanların uzun yıllar hatırında kalacak şeyler yaptığı halde sahibim ona asla sopa vurmadı. Vurdurtmadı, kötü bir söz de söylemedi. Zamanımız olsaydı o askerin yaptıklarını size anlatırdım. Benim hikayemden çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı bulurdunuz. Burada anlatılmayan hikaye elbette Cervantes'in İne Bahtı Savaşı sonrasında geçirdiği esaret yıllarıdır. Ve Tutsağın Öyküsü elbette bu yıllarda esinlenmiştir. Ve Hristiyanları üstün, Müslümanları aşağı gören oryantalist öyeler taşır. Bu öykünün güzeller güzeli kadın kahramanı Süreyya'nın aslında Hristiyan olduğu ortaya çıkar örneğin. Çünkü Müslüman bir kadının bırakın bu kadar güzel, bir o kadar da iyi ve fedakar olmasına olanak yoktur sanki. Ayrıca Süreyya'nın aşık olduğu tutsakla kaçarken babasına ihaneti de sırf babası Müslüman olduğu için meşru bir ihanet olarak sunulur. Yoksa adamcağız kızına düşkün, son derece seveceğim bir babadır. Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi bir anlamda tutsağın öyküsündeki bu oryantalist öyelere de bir yanıttır. Ve Pamuk yanıtında oryantalist söylemin tüm öğelerini ters yüz eder. Hoca ve Venedikli arasındaki efendilik-kölelik ilişkisinde güç dinamiği sürekli değişir. Ne hoca ne de Venedikli birbirleri üzerinde kalıcı bir üstünlük kurmayı başaramazlar. Sonunda bütün iyi şeyleri de kötü şeyleri de birlikte yaparlar. Yani Beyaz Kale'yi fethetmek üzere icat ettikleri savaş aleti üzerinde de birlikte çalışırlar, karşılıklı oturup hikayelerini de birlikte uydururlar. Cervantes'in tutsağın öyküsünde doğuyu Avrupa'nın düşmanı olarak kuran oryantalist söylem, Beyaz Kale'de yaratıcılıkla yıkılır. Çünkü karşılıklı hikayeler uyduran Hoca ve Venedikli için, artık tümüyle birbirlerinin kimliğine geçebilmelerinin önünde, ...hiçbir engel kalmamıştır. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla.